Her yıl olduğu gibi endüstriyel balıkçılık için avlanma yasağı bu yılda 15 Nisan pazar günü başladı. Yasal olarak 1 Eylül 2012 tarihine dek sürecek olan bu süre zarfında yasağa uyulması ve denetimlerin daha da arttırılması üreme dönemindeki pek çok balık türünün devamlılığı için çok büyük önem taşıyor. Ayrıca bu dönem balıkçılık yönetiminde yapılması gereken acil değişimlerin hazırlanması için de bir fırsat olabilir. Greenpeace denizlerimizdeki balık türlerinin devamlılığı için av yasağına uyulmasını ve denetimlerin artmasını talep ediyor. Çünkü tüm dünyada deniz yaşamı çok büyük bir hızla tükeniyor. de Türkiye'nin artık bir yol ayrımında olduğunu anlaması gerektiğini, gerek ulusal balıkçılık yönetimi, gerekse denizlerimizdeki yaşamın devamlılığını korumak için acil reformların gerekli olduğunu dile getiriyor. 1 Eylül 2012'ye dek sürecek olan av yasağı dönemi, böyle bir reform hazırlığının yapılması için de bir fırsat. Bunun ilk adımı ise, Tarım Bakanlığı bünyesinde bu konuda çalışacak bir bilimsel komisyon oluşturulması. Greenpeace'in amacı bu yıl Kalkan ve Palamut'un avlanma boylarının değiştirilmesi için yetkilileri ikna etmek. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 27 sivil toplum kuruluşu tarafından oluşturulan Ayvalık Adaları Tabiatı Koruma Parkı platformu yönetimi ANPANK Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Suzan Sabancı Dinçer hakkında suç duyurusunda bulundu. Platform yöneticilerinden şükrü kaygısız, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın bir avuç rantiyecinin hırslarına kurban edildiğini söyleyerek, tabiat parkımız doğal ve kültürel değerleriyle kamu malı olma özelliğinden çıkartılarak Savancılar Milli Parkı'na dönüştürmek isteniyor. Yakında satışı yapılacak, 2B arazilerinin de yeni sahipleri şimdiden böylece belli oluyor, dedi. Kaygısız Ay Işığı Manastırı'nın Savancıların özel amaçları ve özel kullanımları doğrultusunda açılmak istenmesinin hukuk ihlali olduğunu Ayışığı Manastırının sadece müze amaçlı olarak halkın genel kullanımına açılması gerektiğini söyledi. Önemli bölümü mutlak koruma altına alınan 17.950 hektarı kaplayan ve ana kara parçası dışında 21 adayı da içerisine alan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Türkiye'nin en büyük tabiat parkı durumunda. Altın madencilerine çet toplantısı yaptırmak istemeyen köyleri ikna etmeye giden Çan Kaymakamı Hasan Gözen kendisine tepki gösteren köylüye dava açtı. 23 Şubat tarihinde Çanakkale'ye bağlı Çan'ın Kızıl Elma Köyü'nde çet toplantısı yapmak isteyen altın şirketine karşı tepkili olan köylüler toplantının yapılmasını planlanan köy kahvesinin önünde toplanmıştı. Aynı gün iki toplantı yapmak isteyen şirkete ilk toplantısını protesto ederek yaptırmayan köylüler aynı gün yapılmak istenen ikinci toplantı için kendilerini iknaya gelen Çan Kaymakamı Hasan Gözen'e tepki göstermişti. Yaşanan gerginlikte Karaköy Köyü'nden Kadir Karacan ile birbirlerine sert sözler söyleyen Kaymakam'ın daha sonra Cumhuriyet Savcısının ısrarı ile köylüden davacı olduğu iddia ediliyor. Olay günü tüm halkın Kaymakam'a tepki gösterdiğini belirten, Kaymakam'ın cep toplantısını yaptırmak istemesinin köylüyü kışkırttığını aktaran muhtar, Kadir Karacan arkadaşımız kurban seçildi dedi. Kayacan'ın davası 11 Mayıs tarihinde Çan'da görülecek. Alman Proval kuruluşu Kaş'taki Tutsak Yunuslar için eyleme geliyor. Kasım 2011 tarihinden bu yana Antalya'nın Kaş ilçesinde 40 metrekarelik kavuzda tutsak bulunan 4 Yunus için Alman Yunus ve Balina Koruma Kuruluşu Proval, Türkiye'den çeşitli sivil toplum kuruluşları ile birlikte Kaş'ta 21 Nisan tarihinde bir eylem gerçekleştirecek. Geçtiğimiz Kasım ayında Bodrum'da tutulan 4 büyük afalina türü Yunus, kar amaçlı gösterilerde ve tartışmalı yunus terapisi seanslarında kullanılmak amacıyla Antalya'nın kaş içesine getirilmiş ve 40 metrelik küçücük bir deniz kafesinin içine konulmuştu. Büyük protestolara neden olan bu durumla ilgili tepkilerin artması üzerine Alman Proval yeniden Türkiye'ye geliyor. Proval Başkanı Andreas Morlok, 20-21 Nisan tarihlerinde kaşta yapmayı planladıkları protesto öncesinde buradaki Yunus Parkı'nı dünyanın en korkunç Yunus Gösteri Merkezi olarak tanımladı. Hatay'ın Erzin ilçesine kurulmak istenen termik santrallere karşı da mücadele sürüyor. Erzin Termik Santral Karşıtı Platform tarafından Erzin'de bir miting düzenlendi bu amaçla. Düzenlenen mitingde termik santrallere karşı çıkmanın yaşam nasıl savunmak olduğu da vurgulandı. Erzin Termik Santral Karşıtı Platform'un çağrısıyla Salih Ural meydanında başlayan mitinge 46 kurum ve 32 akademisyen de destek verdi. Mitingde ilk söz alayan Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi, Profesör Doktor Figen Doran, yaşam hakkı için Türkiye'deki termik santralleri kapatmak gerektiğini söyledi. Küresel sermaye nedeniyle çevre mücadelesinin Türkiye'de yaşam mücadelesi olduğuna dikkat çeken Avukat İsmail Hakkı Atal ise Erzen'in yakınında bulunan Su Gözü içerisinde kurulan termik santral nedeniyle ilçede ölü ve sakat hayvanların bulunduğunu dile getirdi. Erzen'e kurulması düşünülen santrallerin kurulması halinde 8 milyon aracın bir günde dışarı atacağı kadar gazın termik santrallerden çıkacağını söyleyen Atal, termik santraller değil yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının önünün açılması gerektiğini söyledi. Biz de herkese kömürsüz, yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.